Ertesi sabah Ebrehe şehrin üzerine yürümek için hazırlandı. Kabe'yi yıkıp tekrar aynı yoldan Sanay'a dönmeyi düşünüyordu. Süslenen fil zaten hazır olan ordunun en önüne geçirildi. Güçlü hayvan konumunu aldıktan sonra bakıcısı Üneyt tarafından ordunun gittiği yöne yani Mekke'ye doğru çevrildi. İsteksiz olmasına rağmen rehber yapılan Nufeyl ordunun en önünde Üneyt'le birlikte gitmek zorundaydı. Bu sırada Üneis'ten hayvana nasıl kumanda ettiğini de öğrenmişti. Ve Üneis ilerleme emrini anlayabilmek için başını çevirdiği bir anda Nufeyl filin kulağına yavaşça çökmesini fısıldadı. Bunun üzerine fil Ebrehe ve askerlerini şaşırtacak bir şekilde kendini yere bıraktı. Üneis ona kalkmasını emretti. Fakat fil Nufeyl'in emrinden çıkmadı. Onu ayağa kaldırmak için ellerinden geleni yaptılar. Hatta başına demir çubuklarla vurdular, karnını sivri çubuklarla dürtüklediler. Fakat fil taş gibi yerinde sabit duruyordu. Daha sonra tüm orduyu Yemen tarafına yürütüp kendilerini takip etmesi için kaldırmayı denediler. Fil kalktı ve peşlerinden gitti. Orduyu tekrar Mekke yönüne çevirdiler. Fil de o tarafa döndü. Fakat bir adım bile atmadan oraya çöktü. Bu bir adım bile ileri gitmemeleri gerektiğine açık bir uyarıydı. Fakat Ebrehe yaptırdığı mabedi kabul ettirmeye ve onun rakibini yok etmeye o kadar kararlıydı ki bu uyarıyı göremez hale gelmişti. Eğer geri dönmüş olsalardı belki büyük felaketten kurtulabilirdi ama geç kalmışlardı. Birden batı tarafındaki gökyüzü karardı ve acayip bir ses duyuldu. Denizden gelen bu karanlık manzara genişledi ve yukarı baktıklarında gökyüzünün kuşlarla dolu olduğunu gördüler. Kurtulanlar kuşların uçuşunun kırlangıca benzediğini ve her kuşun biri ağzında ikisi ayaklarında olmak üzere kuru fasulye büyüklüğünde üç çakıl taşı taşıdığını söylediler. Askerlerin üzerine çullandılar ve taşlamaya başladılar. Taşlar o denli sert ve hızlıydı ki zırhları bile delip geçiyordu. Her taş hedefini buluyor ve öldürüyordu. Çünkü taş bedene değer değmez, beden yavaş yavaş veya aniden çürümeye başlıyordu. Taşlar herkese isabet etmemişti. Ünes ve Fil de bunlar arasındaydı. Kurtulanlardan bir kısmı Hicaz'da kaldı ve çobanlık ederek veya başka işler yaparak geçimlerini sağladılar. Fakat ordunun büyük bir çoğunluğu tekrar Sana'ya döndü. Çoğu yolda öldü. Ebrehe'nin de içinde bulunduğu diğer grupsa Sana'ya vardıktan sonra öldüler. Nufel ise, ordunun dikkatinin file çevrildiği bir sırada oradan ayrılmış ve Mekke'nin üstündeki tepelere kaçmıştı. O günden sonra Araplar Kureyşlilere Tanrı'nın halkı adını verdiler ve daha çok saygı göstermeye başladılar. Çünkü Allah onların dualarını kabul etmiş ve Kabe'yi yıkılmaktan korumuştu. Kureyşliler birincisiyle pek ilgisiz olmayan ve aynı yılda fil yılında meydana gelen başka bir olayla da şeref, ve saygınlık kazanacaklardı. Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah, kuşların mucize gösterdiği sırada Mekke'de değildi. Kervanlardan biriyle Filistin ve Suriye'ye ticaret için gitmişti. Dönüşte Yesrib'de babaannesinin akrabalarına uğradı ve orada hastalandı. Kervan Mekke'ye onsuz döndü. Oğlunun hastalık haberini duyunca Abdülmuttalib iyileştiğinde kardeşini geri getirmesi için oğlu Haris'i gönderdi. Fakat Haris, Yesripli kuzenlerinin evine vardığında teselli dolu selamlamalar aldı ve kardeşinin öldüğünü anladı. Haris döndüğünde Mekke üzüntüye boğuldu. Amine'nin tek tesellisi doğacak olan bebeğiydi. Ve doğum yaklaştıkça kederi daha da azaldı. İçinde bir nur taşıdığının farkındaydı. Bir gün kendisinden öyle bir ışık parladı ki Suriye'deki Basra kalelerini bile görebildi. Kendisine bir sesin şöyle dediğini duydu. Sen karnında halkının önderi olacak bir şahsı taşıyorsun. Doğduğunda şöyle de. Onu her türlü kötülükten Allah'ın koruması altına emanet ediyorum. Ve adını Muhammed koy. Birkaç hafta sonra çocuk dünyaya geldi. Amine amcasının evindeydi. Abdülmuttalib'e gelip torununu görmesi için haber gönderdi. Abdülmuttalib Çocuğu kucağına aldı ve Kabe'ye götürdü. Orada verdiği hediye için Allah'a şükretti. Daha sonra çocuğu tekrar annesine getirdi. Fakat dönüşte önce kendi evine uğradı ve çocuğu evdekilere gösterdi. Kendisi de Amine'nin yeğeni Haliden kısa bir süre sonra çocuk sahibi olacaktı. O sırada en küçük oğlu 3 yaşındaki Abbas'tı. Kapının önünde durmuş babasına bakıyordu. Abdülmuttalip yeni doğmuş bebeği ona doğru uzatarak, bu senin kardeşin. Kardeşini öp, dedi. Abbas da onu öptü. Çöl Erkek çocukların doğduktan sonra çöle emzirilmek ve belli bir yaşa kadar büyütülmek üzere gönderilmesi Arabistan'da yaygın bir gelenekti. Çocuk ölüm oranının yüksek ve salgın hastalıkların yaygın oluşu nedeniyle Mekke'de de bu gelenek sürdürülüyordu. Fakat bundan amaç sadece çocuğun çölün temiz havasını teneffüs etmesi değildi. Bu sadece bedenle ilgili bir sebepti. Çölün insan ruhu üzerinde de bir takım etkileri vardı. Kureyş yerleşik hayata yeni geçmişti. Kusay onlara Mabel'in etrafına evler yapmalarını söyleyene dek yarı göçebe bir hayat yaşıyorlardı. Yerleşik hayat tabii ki kaçırılmazdı. Fakat bu türlü yerleşme sakıncalıydı. Soyluluk ve özgürlük birbirinden ayrılmaz iki kavramdı. Ve göçebe özgürdü. Çölde bir insan mekana hükmettiğinin bilincindeydi. Bu hükmetme sayesinde de bir bakıma zamanın baskısından kurtuluyordu denebilir. Çöl insanı çadır bozarak geçmiş zamanı silebiliyordu. Zamanı ve yeri henüz belirmediği için yarın bir hüsran olarak görünmüyordu. Fakat şehirli insan bir mahpustu. Onun bir yerde sürekli kalmak zorunda oluşu her şeyi çürütüyor ve... Dün, bugün, yarını, zamanın gayesi haline getiriyordu. Şehirler bozulma yerleriydi. Tembellik onların duvarları arasına gizlenmiş ve insanın uyanık ve tetikte oluşunu köreltmek için hazır bekliyorlardı. Orada her şey, hatta insanın sahip olduğu en önemli özellik olan dil bile bozuluyordu. Arapların çok azı okuyabilirdi. Fakat güzel konuşma tüm Arapların çocuklarında görmek istediği üstün bir meziyetti. İnsanın değeri güzel konuşması ve belagatıyla ölçülürdü ve belagatın başı da şiirdi. Ailede bir şairin bulunması övünülecek bir olaydı. En iyi şairler hemen hemen tamamen çöldeki birkaç kabileden çıkıyordu. Çünkü çölde konuşulan dil şiire çok benziyordu. Bu nedenle çölle bağlantı her nesilde yenilenmeliydi. Ciğerler için temiz hava, dil için saf Arapça, ruh için özgürlük. Kureyş'in erkek çocukları çölden bu faziletleri kapabilmeleri için daha kısa sürede yeterli olmasına rağmen sekiz yaşlarına kadar çölde kalırlardı. Bazı kabileler çocuklara bakma ve büyütmede iyi şöhret kazanmıştı. Bunlardan biri de Mekke'nin güneydoğusunda yerleşen, Hevazinlilerin en önemli kollarından biri olan Beni Saat İbn Bekir kabilesiydi. Amine, oğlunu bu kabileden bir kadına vermek istiyordu. Onlar Mekke'ye belirli zamanlarda süt çocuğu almak için gelirlerdi ve yakında bir grubun gelmesi bekleniyordu. Mekke'ye bu kez yaptıkları yolculuğu onlardan biri kocası Halis'le birlikte gelen ve yeni doğum yapmış olan Ebu Zuayb'ın kızı Halime şöyle anlatıyor. O yıl bir kıtlık yılıydı ve hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Dişi eşeğimin üzerine bindim. Yanımıza bir damla bile süt vermeyen yaşlı dişi devemizi de aldık. Açlıktan ağlayan küçük oğlumuz yüzünden bütün gece uyuyamadık. Çünkü göğsümde onu besleyecek kadar süt yoktu. Eşeğim o kadar zayıf ve güçsüzdü ki, çoğunlukla diğerlerini bekletiyordum. Develerin ve eşeğin beslenip güçlenebilmesi için nasıl bir damla yağmur yağmasını beklediklerini anlattı. Fakat Mekke'ye varana dek hiç yağmur yağmadı. Beni Saatlılar süt çocuğu almak için etrafa bakınmaya başladıklarında, Amine, orada bulunanlara sırayla oğlunu almaları için teklifte bulundu. Fakat hepsi reddettiler. Halime, bunun sebebi çocuğun babasından biraz destek beklememizdi. O bir yetim, annesi ve dedesi bize ne sağlayabilir diyerek onu almadık dedi. Çocuk emzirmek için doğrudan bir ücret istemiyorlardı. Çünkü çocuğa verilen süt karşılığında para almak hoş karşılanmıyordu. Aldıkları karşılık daha dolaylı ve uzun süreye bağlıydı. Şehirlerle göçebeler arasındaki bu değiş tokuş doğal bir şeydi. Çünkü birinin zengin olduğu konuda diğeri fakirdi. Göçebenin teklif ettiği şey, tanrı vergisi geleneksel yaşam şekliydi. Habil'in yaşam şekli. Kabil'in oğullarıysa, ilk şehirleri kuran Kabil'di, zenginliğe ve güce sahiptiler. Bedevinin avantajı, büyük ailelerden biriyle sürekli bir bağ kurmaktı. Süt anne, kendisine ikinci bir anne gibi bağlanacak ve yaşamı boyunca minnettar kalacak bir oğul sahibi oluyordu. O, aynı zamanda kendi çocuklarına da kardeş gibi davranacaktı. Bu ilişki sadece sözde bir ilişki değildi. Araplara göre süt de veraset kanallarından biriydi ve emzirenin nitelikleri hemen bebeğe de geçerdi. Fakat süt çocuktan büyüyene dek hiçbir şey beklenemezdi. O büyüyene dek çocuğun görevlerini babası yüklenirdi. Bir büyük baba, dede, görevler için uzak sayılabilirdi. Bu durumdaysa Abdülmuttalib'in yaşlılığı nedeniyle uzun süre yaşayamayacağı belliydi. Öldüğünde torunu değil oğulları miras alacaklardı. Amine ise fakirdi. Çocuğa gelince babası ona zengin bir miras bırakacak kadar yaşamamıştı. Oğluna beş tane deve, küçük bir koyun ve keçi sürüsü ve bir cariyeden başka miras bırakmamıştı. Abdullah'ın oğlu aslında saygın bir aileye mensuptu. Fakat bu yıl teklif edilen en fakir çocuktu. Diğer taraftan Sütanne ve ailesinin zengin olmaları beklenmese de çok fakir olmamaları istenirdi. Halime ve kocası arkadaşlar arasında en fakir olanlarıydı. Halime ve diğer arasında bir tercih ihtimali olduğunda diğeri tercih ediliyordu. Sonunda Halime dışında bütün Beni Saat kadınları birer çocuk sahibi olmuşlardı. Sadece en fakir süt anne çocuksuz en fakir çocuk da süt annesi kalmıştı. Mekke'den ayrılmaya karar verdiğimizde dedi Halime. Kocama dedim ki, tüm arkadaşlarımın arasında emzirecek bir çocuk bulamadan dönmekten hoşlanmıyorum. Gidip o yetimi alacağım. Nasıl istersen dedi. Onun sayesinde Tanrı bize belki lütfeder. Ondan başka bir bebek bulamadığım için döndüm ve onu aldım. Onu alıp konakladığımız yere döndüm. Onu kucağıma alıp göğsüme yaklaştırdığımda göğsüm onun için sütle doldu. O kendi memesini emdi, diğerinden de süt kardeşi doydu. Sonra ikisi de uyudular. Kocam yaşlı devemizin yanına gitti. Bir de ne görsün? Memeleri süt doluydu. Onu sağdı ve doyunca yedek ikimiz de sütten içtik. En güzel gecemizi geçirdik. Ve sabahleyin kocam bana şöyle dedi. ''Halime, senin aldığın bu çocuk korunmuş bir varlık. Benim dileğim de bu.'' dedim. Daha sonra yola koyulduk. Ben eşeğe bindim, arkama da çocuğu bindirdim. Eşeğim herkesinkine geçti ve hiçbiri ona yetişemedi. Bana ''Hey, bizi bekle, geldiğine eşek bu mu?'' diye sordular. ''E tabii bu.'' dedim. Ona bir mucize isabet etmiş, dediler saat yöresindeki çadırlarımıza ulaştık. Allah'ın yarattığı yeryüzünde burası kadar kısır ve verimsiz bir toprak daha olduğunu sanmıyorum. Fakat biz çocuğu beraberimizde getirdikten sonra sürümüz her seferinden karnı tok ve sütle dolu olarak eve dönüyordu. Diğerlerinin bir damla bile sütü yokken biz onları sahip içiyorduk. Komşularımız da kendi çobanlarına gidin ve onların çobanının otlattığı yerlerde sürüleri otlatın diyorlardı. Yine onların sürüleri aç ve sütsüz dönerken bizimkiler tok ve sütle dolu dönüyorlardı. Çocuk iki yaşına gelip ben onu sütten kesinceye dek Allah'ın bu lütfu devam etti. Çocuk iyi büyüyordu diye devam etti ve diğer çocukların hiçbiri büyümede ona yetişemiyordu. İki yaşına geldiğinde iyi gelişmiş bir çocuktu. Bize getirdiği bereket nedeniyle bizde daha çok kalmasını istememize rağmen onu annesine geri götürdük. Ona şöyle dedim. Küçük oğlumu daha çok güçlerine dek benim yanımda bırak. Çünkü Mekke'de onun salgın hastalıklara yakalanmasından korkuyorum. Onu bize tekrar verene dek annesine ısrar ettik. Dönüşümüzden aylar sonra bir gün o ve kardeşi çadırın arka tarafında kuzularla beraberlerdi. Kardeşi koşarak geldi ve kureşli kardeşim beyazlar giymiş iki kişi onu aldılar. Yere yatırdılar ve göğsünü açtılar. ''Elleriyle göğsünü karıştırıyorlar.'' dedi. Bunun üzerine ben ve babası onların yanına gittik. Onu oturur bulduk. Fakat yüzü solgun görünüyordu. Onu yanımıza çektik ve ''Sana ne oldu oğlum?'' diye sorduk. Şöyle cevap verdi. ''Beyazlar giymiş iki adam yanıma geldi. Beni yatırdılar ve göğsümü açtılar. İçinde bilmediğim bir şeyi araştırdılar. Halime ve kocası Haris etrafa bakındılar. Fakat insana benzer bir şey göremediler.'' İki çocuğun söylediğini doğrulayacak bir damla kan veya yara bile yoktu. Sorulan sorular çocukları söyledikleri şeyden vazgeçiremedi. Çocuğun küçücük göğsünde bir çizik bile yoktu. Normal olmayan tek şey çocuğun sırtında iki kürek kemiğinin ortasındaydı. Küçük fakat belirgin yuvarlak bir işaret. Sanki bir bardak kapanmış gibi oranın etleri derinin üstünde bir yükseklik meydana getiriyordu. Fakat bu işaret doğuştandı. Daha sonraki yıllarda çocuk bu olayı daha ayrıntılı bir şekilde anlatabiliyordu. Beyazlar giymiş iki adam yanıma geldi. Ellerinde karla dolu altın bir leğen vardı. Sonra beni yatırdılar ve göğsümü açtılar. Kalbimi dışarı çıkardılar. Aynı şekilde onu da ikiye ayırdılar. İçinden siyah bir pıhtıyı alıp attılar. Daha sonra kalbimi ve göğsümü karla yıkadılar. Şunları da ekledi. Meryem ve İsa dışında, Doğduğu andan itibaren tüm Adem oğullarına şeytan dokunmuştur. 2 kayıp. Halime ve Haris sonunda çocukların doğru söylediğine inandılar ve bu olay onları çok etkiledi. Haris süt çocuklarının kötü bir ruha sahip olmasından veya büyüye uğramasından korktu ve karısına bu kötülükler meydana çıkmadan çocuğu annesine teslim etmeleri gerektiğini söyledi. Halime onu bir kez daha Mekke'ye götürdü geri götürmelerinin asıl nedenini gizlemek niyetindeydi. Fakat Amine daha önceki fikirlerini neden değiştirdiklerini öğrenmek için çok ısrar etti. Sonunda tüm hikayeyi öğrendi. Her şeyi öğrendikten sonra Halime'yi teskin ederek benim küçük oğlumda büyük harikalar gizli dedi. Sonra hamileyken başından geçenleri kendi içinde bir nur taşıdığının nasıl farkına vardığını anlattı. Halime çocuğu yanında tutmaya razı olmuştu. Fakat bu kez Amine çocuğuna kendi bakmaya karar verdi. Onu benimle bırak ve selametle evine dön dedi. Çocuk, annesiyle Mekke'de yaklaşık üç yıl kadar mutlu yaşadı. Ve dedesinin, amcalarının, halalarının ve kuzenlerinin beğenisini kazandı. Özellikle ona en yakın olanlar, Muhammed'in anne babasıyla aynı günde evlenen, Abdülmuttalib'in son evliliğinden olma çocukları Hamza ve Safiye'ydi. Hamza, Muhammed'le aynı yaştaydı. Safiye ise biraz daha küçüktü. Babası tarafından amca ve halası, anne tarafından ise kuzenleri olan bu ikiliyle ömür boyu sürecek olan güçlü bir bağ kurdu. Altı yaşına geldiğinde annesi onu Yesrip'teki akrabalarına ziyarete götürmeye karar verdi. Kuzeye giden bir kervana katıldılar, yanlarında iki deve vardı. Birinde Amine, diğerinde Cariye ile Muhammed gidiyordu. Daha sonraları çocuk beraber kaldıkları hazreçli akrabalarının yanında nasıl uçurtma uçurmayı ve havuzda yüzmeyi öğrendiğini hatırlayıp anlatırdı. Fakat Yesrip'ten ayrılmalarından kısa bir süre sonra Amine hastalandı ve kervandan ayrılıp orada istirahat etmek zorunda kaldılar. Birkaç gün sonra Amine vefat etti. Yesrip'ten çok uzak olmayan bir yerde, Ebva'da ve oraya gömüldü. Şimdi iki taraftan da yetim olan çocuğu Bereke elinden geldiğince teselli etmeye çalıştı. Bazı yolcuların yardımıyla onu Mekke'ye getirmeyi başardı. Şimdi artık ondan tamamen dedesi sorumluydu. Günler geçtikçe Abdülmuttalib'in Abdullah'a duyduğu özel sevgenin onun oğluna aktarıldığı gözleniyordu. Abdülmuttalib her zaman Kabe'ye yakın olmayı seviyordu. Zemzemi kazması emredildiğinde de hicirde uyuyordu. Bu nedenle ailesi onun için kutsal evin gölgesine her gün bir şilte sererdi. Babalarına duydukları saygı nedeniyle oraya oğullarından hiçbiri hatta Hamza bile onun yanında oturmaya giremezdi. Fakat küçük torununun bu tür sorunları yoktu. Amcaları ona başka yerde oturmasını söylediklerinde Abdülmuttalip şöyle derdi. Oğlum olduğu gibi bırakın. Onun geleceği çok büyük. Muhammed onun yanında oturur ve sırtına binerdi. Dedesi de onun yaptıklarını memnuniyetle seyrederdi. Hemen hemen her gün Kabe'de ve Mekke'nin diğer yerlerinde el ele görülebilirlerdi. Hatta Abdulmuttalib meclise giderken de onu beraberinde götürürdü. Hepsi 40 civarında tüm şeflerin toplandığı bu mecliste çok önemli meseleler konuşuluyordu ve 80 yaşındaki yaşlı şef 7 yaşındaki bu çocuğa olaylar konusundaki fikrini soruyordu. Dedesi her seferinde oğlumu büyük bir gelecek bekliyor derdi. Annesinin ölümünden iki yıl sonra yetim dedesini de kaybetti. Abdülmuttalip ölürken torununu babasının öz kardeşi olan amcası Ebu Talib'e emanet etti. Ebu Talib de yeğenine dedesinden gördüğü sevgi ve şefkatin aynısını gösterdi. Bundan sonra artık o Ebu Talib'in oğullarından biriydi. Karısı Fatıma da çocuğun annesinin yerini tutmak için elinden geleni yapıyordu. Daha sonraki yıllarda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kendi çocukları aç dururken kendisini doyurduğundan bahsederdi. Rahip Bahira Abdülmuttalib'in malları hayatının son döneminde oldukça azalmıştı. Ölümünden sonra oğullarına sadece çok küçük bir miras bırakmıştı. Oğullarından bazıları, özellikle Ebu Leheb olarak tanınan Abdül Uzza, kendiliklerinden zengin olmuşlardı. Fakat Ebu Talip fakirdi. Bu nedenle yeğeni kendisini, yaşamını kazanmak için elinden geleni yapmaya zorunlu hissediyordu. Hayatını keçi ve koyunlara çobanlık ederek kazanıyordu. Ve gün geçtikçe Mekke'nin üstündeki tepelerde veya ötesindeki ovalarda yalnız geçirdiği günler artıyordu. Buna rağmen amcası onu bazen beraberinde yolculuğa götürüyordu. Bu yolculuklardan birinde Muhammed 9, bir görüşe göre de 12 yaşındayken bir ticaret kervanıyla Suriye'ye kadar gitti. Basra'da Mekke kervanının her zamanki konak yerlerinden birinde içinde nesilden nesile bir Hristiyan rahibin yaşadığı bir hücre vardı. Biri öldüğünde diğeri onun yerine alıyor ve eski el yazmalarını da içeren manastırdaki bütün eşyaya varis oluyordu. Bu el yazmalarından birinde Araplara bir peygamber geleceği kayıtlıydı. Manastırda yaşayan Rahip Bahira bu kitapların hepsinden haberdardı. Bu konuyla ilgilenmesinin asıl sebebi ise Varaka gibi onun da peygamberin kendisi hayattayken geleceğine inanmasıydı. Bahira, Mekke kervanının manastırdan pek uzak olmayan bir yerde konakladığını birçok defa görmüştü. Fakat bu sefer daha önce hiç görmediği bir şeyle karşılaştı ve dona kaldı. Alçak ve küçük bir bulut onların üstünde yavaş yavaş ilerliyor ve sürekli yolculardan bir veya ikisiyle güneşin arasında yer alıyordu. Büyük bir ilgiyle onların yaklaşmasını izledi. Fakat birden ilgisi şaşkınlığa dönüştü. Çünkü konakladıkları anda bulut hareket etmeyi durdurdu ve altında gölgelendikleri ağacın üstünde sabit olarak kaldı. Ağaçsa dallarını aşağı indirerek onların iki kat gölgede olmalarını sağlıyordu. Bahira böyle bir mucizenin önemli olduğunu biliyordu. Sadece yüce bir şahsiyetin varlığı bu olayı açıklayabilirdi ve aniden beklenen peygamber aklına geldi. Sonunda gelmiş miydi? Bu yolcuların arasında olabilir miydi? Manastır'a kısa bir süre önce çok miktarda yiyecek gelmişti. Elindekilerin hepsini birleştirerek kervana şöyle bir haber gönderdi. Ey Kureyşliler! Sizin için yiyecekler hazırladım ve buraya gelmenizi istiyorum. Yaşlı, genç, köle, hür hepinizi davet ediyorum. Bunun üzerine hepsi manastır'a geldiler. Fakat Bahira'nın tembihlerine rağmen... Muhammed'i develerin ve yüklerin yanında gözcü olarak bıraktılar. Oraya vardıklarında Bahira onların yüzlerine teker teker baktı. Fakat kitaplarda tarif edilen yüze benzer bir yüz göremedi. Onların arasında bu iki mucizeye mazhar olabilecek özellikte kimse yoktu. Belki de hepsi gelmemişti. Ey Kureyşliler! dedi. Geride kimse kalmadığından emin misiniz? Başka kimse kalmadı, dediler. Sadece en küçüğümüz olan bir erkek çocuk kaldı. Bahira, ona öyle davranmayın, onu da çağırın bizimle beraber yemekte bulunsun, dedi. Ebu Talip ve diğerleri bu düşüncesizlikleri için özür dilediler. İçlerinden biri şöyle dedi, biz gerçekten suçluyuz. Abdullah'ın oğlunu geride bırakıp bu ziyafetten mahrum etmemeliyiz. Daha sonra Muhammed'in yanına gitti ve onu da beraber yemek yemeye davet etti. Çocuğun yüzüne bir kez bakmak, Bahira için bu mucizeleri açıklamaya yetti. Yemek boyunca onu dikkatle incelediğinde yüz ve vücut özelliklerinin kendi kitabında anlatılanlara nedenli yakın olduğunu gözledi. Yemekten sonra rahip bu genç misafirinin yanına gitti ve ona yaşam şekli, uykuları ve genel konulardaki tavırlarıyla ilgili bazı şeyler sordu. Muhammed ona bu konularda ayrıntılı cevaplar verdi çünkü adam saygı değerdi. Sorularsa saygılı ve hürmetkarca soruluyordu. Hatta rahip sırtına bakmak istediğinde gömleğini sıyırmakta tereddüt etmedi. Bahira zaten kesinlikle onun peygamber olduğu kanaatindeydi. Bir de sırtında, iki kürek kemiği arasında, kitabında anlatılan yerde peygamberlik mührünü görünce tüm şüpheleri silindi. Bahira Ebu Talib'e döndü ve ''Bu çocukla akrabalık dereceniz nedir?'' diye sordu. ''Ebu Talip, oğlumdur.'' dedi. Rahip, ''Oğlunuz değil.'' ''Bu çocuğun babası sağ olamaz.'' dedi. ''Ebu Talip, kardeşimin oğludur.'' dedi. ''Peki babasına ne oldu?'' dedi rahip. ''Öteki, daha annesi ona hamileyken öldü.'' dedi. ''İşte bu doğru.'' dedi Bahira. ''Kardeşinin oğlunu ülkene geri götür ve onu Yahudilerden koru. Çünkü benim bildiğimi onlar da bilirler ve görürlerse ona kötülük yaparlar. Kardeşinin oğlunun geleceğinde büyük sırlar gizli.'' ''Hılful Suriye'deki ticaretini bitirdikten sonra Ebu Talip, daha önceki yalnız yaşamına devam eden yeğeniyle birlikte Mekke'ye döndü. Fakat amcaları, Abbas ve Hamza gibi onun da savaş araçlarını kullanmak için eğitimden geçmesi gerektiği kanısına vardılar. Hamza, fiziksel açıdan güçlü bir yapıya sahipti. Güçlü bir adam olacağı önceden belliydi. İyi bir güreşçiydi ve iyi kılıç kullanırdı. Muhammed ise ortalama uzunluk ve güçte bir gençti. Okçuluğa özel bir yeteneği vardı ve büyük ataları İsmail ve İbrahim gibi iyi okçu olma yolundaydı. Bu başarıdaki en büyük rol ise gözlerinin keskin oluşundaydı. Onun Süreyya Burcu'nun 12 yıldızını sayabildiği söylenirdi. O yıllarda uzun fakat aralıklarda süren ve haram aylardan birinde başladığı için Ficar Savaşı denilen savaştan başka önemli bir çatışma olmadı. Kinane kabilesinden bir adam, Necd'deki Hevazin kabilelerinden amirin bir adamını öldürmüş ve Hayber kalesine sığınmıştı. Olaylar dizisi her zamanki çöl kurallarına uygun olarak meydana geldi. Şeref, intikam gerektirirdi. Öldürülen adamın kabilesi, Kinane'ye yani öldüren adamın kabilesine saldırdı. Kureş o sıralarda Kinane ile müttefik durumdaydı. Savaş 3-4 yıl sürdü. Fakat gerçekte 5 günden fazla çatışma meydana gelmedi. O sıralarda Haşimilerin başında Ebu Talib gibi Muhammed'in babasının öz kardeşi olan Abdülmuttalib'in oğlu Zübeyir vardı. Zübeyir ve Ebu Talib yeğenleri Muhammed'i ilk çatışmalardan birine götürdüler. Fakat onun savaşmak için çok genç olduğu kanaatine vardılar. Bu nedenle onun sadece hedefine ulaşmayan düşman oklarını toplayıp amcalarına iletmesine izin verdiler. Fakat bunu takip eden çatışmalarda Kureyş ve taraftarlarının kötü bir durumda olduğu sırada onun da bir okçu olarak marifetini göstermesine izin verildi ve başarısı kutlandı. Bu savaş yerleşik topluluklarla çöl kanunu arasında her zaman var olan hoşnutsuzlukların artmasına yol açtı. Kureyş'in ileri gelenlerinin çoğu Suriye'ye gitmiş ve orada Roma İmparatorluğu'nun uyguladığı adaleti görmüşlerdi. Habeşistan'da da savaş etmeden adaleti sağlamak mümkündü. Fakat Arabistan'da suç kurbanı kişinin veya ailesinin hakkını alabileceği, bunlarla karşılaştırılabilecek bir kanun sistemi yoktu. Ve Ficar Savaşı'nın da kendinden önceki diğer karışıklıklar gibi birçok zihni bu tür olayları önleme yolları ve ile ilgili düşünceye sevk etmiş olması doğaldı. Fakat bu kez sonuç sadece düşüncelerden ve kelimelerden ibaret kalmamıştı. Kureyş bu tür olayları önlemek için hemen harekete geçmeye hazırdı. Onların bu adalet anlayışları savaşın bitiminden birkaç hafta sonra Mekke'de meydana gelen bir olayla sınandı. Zebit kabilesinin Yemen'deki bölgesinden bir tüccar, Sehm kabilesinin ileri gelenlerinden birine değerli mallar satmıştı. Sehmli adam malları teslim almıştı. Fakat kararlaştırılan fiyatı ödememekte ısrar ediyordu. Dolandırılan tüccar onu dolandıranın da bildiği gibi Mekkeli değildi ve tüm şehirde ona yardım edebilecek bir velisi veya müttefiki yoktu. Fakat karşısındakinin küstahça kendisine güvenişinden de ürkmüyordu. Bu nedenle Ebu Kubes tepesine çıkıp yüksek sesle ve belih bir şekilde tüm Kureyşi adaleti yerine getirmeye davet etti. İlk tepki Sem kabilesiyle geleneksel bağları olmayan kabilelerden geldi. Kureyş ise her şeyin ötesinde kabile ayrımı gözetmeden birleşme taraftarıydı. Fakat yine de kendi birlikleri içindeki kesin ayrımın, Kusay'ın mirası nedeniyle meydana gelen müttefikler ve güzel kokanlar ayrımının farkındaydılar. Ve Seyhm de müttefiklerdendi. Diğer grubun liderlerinden biri, Mekke'nin en zenginlerinden biri olan Teym kabilesinin şefi Abdullah ibn Cud'an'dı. Ve şimdi büyük evini tüm adaleti sevenlerin toplanma yeri olarak açıyordu. Güzel Kokanlar grubundan sadece Abdüşemz ve Neyfel kabileleri orada değildi. Haşim, Muttalip, Zühre, Esed ve Tem kabileleri toplulukta temsil ediliyordu. Bunlara bir de müttefiklerden Adi katılmıştı. Birlikte yaptıkları tartışmalar sonucu zayıfları kollamak ve adaleti korumak için bir örgüt kurmaya karar verdiler. Hep birlikte Kabe'ye gidip hacerül Esved'in üzerine su döküp bu suyu bir kaba akıttılar. Bu şekilde kutsanmış olan sudan teker teker içtiler ve sağ ellerini yukarı kaldırarak Mekke'de ne zaman bir zulüm meydana gelirse zulmedilen Mekkeli olsun, yabancı olsun onun hakkını alıp adaleti korumak için tek bir vücut gibi birleşeceklerine and içtiler. Bundan sonra sevimli adama borcunu ödettiler. Bu anlaşmaya katılmayan kabilelerin de hiçbirinden karşı çıkıp sehimliği koruyan olmadı. Teymin Şefi ile birlikte bu düzeni kuranlardan biri de Haşimilerden Zübeyir'di. Beraberinde aynı andı içen yeğenini de bu toplantıya getirmişti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha sonraki yıllarda şöyle diyecektir. Abdullah evin Cuda'nın evinde ben de vardım. Orada bulunuşumu ve o anlaşmaya katılışımı bir sürü kızıl deveye değişmem. Ve şimdi İslam'da o örgüte çağrılsam memnuniyetle katılırım. Orada bulunanlardan biri de oğlu Ebu Bekir'le birlikte gelen ev sahibinin kuzeni Teymli Ebu Kuhafe'ydi. Ebu Bekir Muhammed'den bir veya iki yaş küçüktü ve ileride onun en samimi arkadaşı olacaktı. Evlilik Teklifleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 20 yaşını geçmişti ve zaman geçtikçe daha sık akrabalarından biri veya diğeriyle birlikte sefere çıkmaya davet ediliyordu. Bir gün hastalandığı için sefere çıkamayan bir tüccarın mallarını teslim aldı ve yalnız başına gitti. Bu başarısı bundan sonra da aynı tür teklifler almasını sağladı. Artık yaşamını daha rahat kazanabiliyordu ve evlilik imkanı artıyordu. Amcası ve koruyucusu Ebu Talib'in o zaman üç oğlu vardı. En büyükleri Talip, Muhammed'le aynı yaştaydı. Akil 13 veya 14, Caferse 4 yaşındaydı. Muhammed çocukları çok severdi ve onlarla oynamaktan hoşlanırdı. ilgisi ve sevgisi daha sonra kendisine bağlılıkla karşılık verecek olan Cafer'de yoğunlaşmıştı. Cafer akıllı ve güzel bir çocuktu. Ebu Talib'in kız çocukları da vardı. Bunlardan biri henüz evlenme çağına yeni girmişti. Adı Fahiteydi. Fakat daha sonra Ümmühani adını almış ve bu adla tanınmıştır. Onunla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arasında büyük bir sevgi vardı. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu babasından evlenmek üzere istedi. Fakat Ebu Talib'in kızı için başka planları vardı. Mahzum kabilesinden dayısının oğlu Hubeyre de Ümmühani'yi istemişti. Hubeyre sadece önemli bir kimse değil, aynı zamanda Ebu Talip gibi iyi bir şairdi de. Bunun yanı sıra Mekke'de mahzum kabilesinin gücü artıyor, Haşimilerin gücü ise azalıyordu. Bu nedenlerle Ebu Talip Ümmühani'yi Hubeyre ile evlendirdi. Yeğeni ona sitem ettiğinde ise ona şu cevabı verdi. Onlar bize kızlarını verdiler. Burada şüphesiz kendi annesini kastediyordu. Cömert bir adama cömertlik yapılmalı. Bu cevap inandırıcı olmaktan uzaktı çünkü Abdülmuttalip Atike ve Berre adlarındaki iki kızını mahzumilere vererek borcunu ödemişti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem amcasının kibarca onun evlenecek konuma gelmediğini söylemek istediğini anladı. Kendisi de bu kanıya vardı fakat beklenmedik durumlar onun fikrini değiştirecekti. Mekke'deki zengin tüccarlardan birisi bir kadındı. Esed kabilesinden Huveylid'in kızı Hatice. Aynı zamanda Hristiyan olan Varaka'nın ve kardeşi Kuteyle'nin kuzeniydi. Onlar gibi Hatice de Aşim oğullarının uzaktan yeğenleri oluyordu. O zamana dek iki kez evlenmişti ve ikinci kocasının ölümünden beri kendi adına ticaret yapacak bir adam görevlendirmeyi adet edinmişti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem artık Mekke'de El-Emin, güvenilir, şerefli olarak tanınıyordu. Bu şöhreti ise kendisine emanet edilen ticaret kervanlarının sahiplerinden yayılıyordu. Hatice de onun hakkında ailesinden çok şeyler duymuştu. Bir gün Suriye'ye gidecek ticaret kervanını yönetmesi için ona haber gönderdi. Ücreti onun şimdiye kadar bir Kureyşli'ye ödediği en yüksek fiyatın iki katı kadardı. Yanına yolculukta eşlik etmesi için... Meysere adında bir de genç köle verdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Nestor denilen bir rahibin manastırına yakın bir yerde bir ağacın gölgesi altına oturdu. Yolcuların konaklama yerleri hep aynı olduğu için belki de bu 15 yıl kadar önce amcasıyla Basra'ya giderken altında oturduğu ağacın aynısıydı. Belki Bahira ölmüş, onun yerini Nestor almıştı. Bu ihtimaller bir yana Meysere'nin şöyle bir haber verdiğini biliyoruz. Rahip manastırdan çıktı ve ona ağacın altında oturan adam kim diye sordu. O da bir kureşli dedi ve açıklamak için şunları ekledi. Allah'ın evini koruyanlardan. Nestor o ağacın altında bir peygamberden başkası oturmuyor dedi. Suriye'ye doğru ilerlerken Nestor'un sözleri mevserinin daha çok içine işledi. Fakat... Bunlar onu çok şaşırtmadı. Çünkü yolculuk boyunca şimdiye kadar beraber olduğu kimselere hiç benzemeyen bir adamla yolculuk ettiğinin farkına vardı. Bu düşüncesi eve dönüşte gördüğü bir şeyle daha da kesinleşti. Çoğu zaman sıcağın garip denebilecek şekilde az olduğunu fark etmişti. Ve bir gün öğleye doğru Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sıcaktan koruyan iki meleği açıkça gördü. Mekke'ye vardıklarında Suriye'den sattıkları malın karşılığı olarak aldıkları mallarla birlikte Hatice'nin evine gittiler. Hatice, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolculuğu ve yaptığı alışverişleri anlatışını dinledi. Çok kâr etmiş görünüyordu. Çünkü şimdi elindeki malları maliyetinin iki katına satabilme olanağı vardı. Fakat bu tür düşünceler onun zihninden uzaklardaydı. Çünkü Hatice'nin dikkati anlatılanlardan çok anlatan kişi de yoğunlaşmıştı. O orta boylu, ince, geniş omuzluydu. Başı büyük ve vücudunun diğer organları da orantılı bir şekildeydi. Saçı ve sakalı sık ve siyahtı. Dümdüz değil, hafiften dalgalıydı. Saçları omuzlarıyla kulak memesi arasına kadar uzuyor, sakalıysa hemen hemen saçlarının uzunluğuna iniyordu. Geniş bir alnı vardı. Göz yuvarlakları geniş, Kirpikleri uzun, kaşlarıysa geniş ve hafif çatıktı. Eski kaynakların çoğunda gözlerinin siyah olduğu söylenir. Fakat bazı kaynaklara göre gözleri kahverengi, hatta açık kahverengidir. Burnu kemerli, ağzı geniş ve güzel şekilliydi. Sakallarını uzatmasına rağmen bıyıklarını hiçbir zaman üst dudağa dek uzatmadığı için dudaklarının güzelliği görülebilirdi. Cildi beyazdı. Fakat güneşten bronzlaşmıştı. Bu doğal güzelliklerin yanı sıra yüzünde babasında da var olan fakat oğlunda daha güçlü bir şekil alan bir nur vardı. Bu ışık daha çok alnında ve parlak gözlerinde ışıldardı. Hatice kendisinin de hala güzel olduğunun farkındaydı. Fakat ondan 15 yaş büyüktü. Buna rağmen onunla evlenmeyi kabul eder miydi acaba? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gider gitmez Hatice Nufaysa adındaki bir arkadaşına danıştı. O da aralarını yapmaya söz verdi. Meesere sahibine gelip yolda gördüklerini, iki meleği ve rahibin söylediklerini anlattı. Hatice de gidip bunları kuzeni Varaka'ya anlattı. Varaka eğer bu doğruysa Hatice dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kalmimize gönderilen peygamberdir. Uzun süreden beri bir peygamberin geleceğini biliyordum ve işte geldi. Bu sırada Nufeyse Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve niçin evlenmediğini sordu. Maddi imkanlarım yetersiz diye cevap verdi. Fakat eğer sana imkan verilirse, güzellik, zenginlik, soyluluğun var olduğu bir anlaşmaya çağrılırsan ne dersin? O kim diye sordu. Hatice dedi Nufeyse. Ben böyle bir evliliği nasıl yapabilirim? dedi. Orasını bana bırak dedi. Muhammed o halde benden tarafı tamam dedi. Nufay konuştuklarını Hatice'ye iletti. O da Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelmesi için haber gönderdi. Geldiğinde ona şunları söyledi. Ey amcaoğlu! Seni akrabam olduğun için ve o veya bu gruba bağlanmadan orta yolda yer aldığın için seviyorum. Seni güvenilirliğin, doğru sözlü ve güzel huylu olduğun için seviyorum. Daha sonra ona evlenme teklif etti. Birlikte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin amcalarıyla Hatice'nin de babası öldüğü için Esed oğullarından amcası Amr ile konuşması gerektiğine karar verdiler. Haşimiler bu törende kendilerini temsil etmesi için genç olmasına rağmen Hamza'yı seçtiler. Bunun nedeni aralarında Esed kabilesine en yakın olanın Hamza oluşuydu. Çünkü Hamza'nın öz kardeşi Safiye, kısa bir süre önce Hatice'nin kardeşi Avvam'la evlenmişti. Hamza yeğeniyle birlikte Amr'a gitti ve Hatice'yi istedi. Aralarında Muhammed'in mehir olarak Hatice'ye 20 dişi deve vermesi kararına vardılar. Yuva. Damat amcasının evinden ayrıldı ve gelinle birlikte yaşamak üzere onun evine yerleşti. Hatice, kocasına bir eş olduğu kadar onun en yakın arkadaşı ve ideallerini ve isteklerini paylaşan bir dostuydu. Acılar ve kayıplar olsa da evlilikleri çok mutlu geçiyordu. Hatice, Muhammed'e altı çocuk doğurdu. 2 erkek ve dört kız. En büyük çocukları Kasım adında bir oğlan çocuğuydu. Bundan sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Ebul Kasım, Kasım'ın babası denmeye başlandı. Fakat çocuk iki yaşını doldurmadan öldü. İkinci çocukları Zeynep adında bir kızdı. Onu üç kız çocuğu daha takip etti. Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma. Son çocukları ise yine çok az bir süre yaşayan bir erkek çocuğuydu. Evlendiği gün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem babasından miras kalan Sadık Cariye'yi, Bereke'yi azat etti. Aynı gün Hatice ona kendi kölelerinden birini, 15 yaşındaki Zeyd'i hediye etti. Bereke'ye gelince onu yesreple biriyle evlendirdiler. O adamdan bir oğlu oldu ve bundan sonra Ümmü Eymen, Eymen'in annesi olarak anıldı. Zeyd ise kendisi gibi gençlerle birlikte Hatice'nin yeğeni yani kardeşi Hişam'ın oğlu Hakim tarafından Ukaz Panayırı'ndan satın alınmıştı. Halası onu ziyarete geldiğinde Hakim ona yeni aldığı kölelerden birini seçmesini teklif etti. O da Zeyd'i seçti. Zeyd atalarıyla övünürdü. Babası Haris'e Suriye ile Irak arasında yerleşik olan Kelp kabilesindendi. Annesi ise yine meşhur olan Komşu Tay kabilesindendi. Tüm Arabistan'da cömertliği ve belagatıyla şöhret salan şair, savaşçı Hatim de annesiyle aynı kabiledendi. Yıllar önce bir gün annesi Zeyd'e ailesini ziyaret etmek için kendi kabilesine götürüyordu. Kaldıkları köye Beni Kain kabilesinden bir grup adam saldırdı. Çocuğu kaçırıp köle diye sattılar. Babası Harise onu ümitsizlik içinde arıyordu. Zeyd de kelb kabilesinden babasına haber gönderebileceği kimseye rastlayamamıştı. Fakat Kabe'ye Arabistan'ın her yerinden hacılar geliyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kölesi olduktan aylar sonra bir gün Mekke sokaklarında kendi kabilesinden adamlara rastladı. Eğer onları bir önceki yıl görmüş olsaydı duyguları çok farklı olurdu. Böyle bir karşılaşmayı uzun süredir arzuluyordu. Fakat şimdi şaşkınlığa düşmüştü. Şimdi artık hiçbir şey düşünmeden burayı terk edip ailesine gidemezdi. Fakat onlara nasıl bir haber gönderebilirdi? Meselenin esası ne olursa olsun bir çöl çocuğu olarak bu durumlarda hiçbir şeyin şiirden daha anlamlı olamayacağını biliyordu. Kafasındakileri anlatabilmek için birkaç mısra yazdı. Fakat bu mısralar ifade ettikleri anlamlardan daha fazlasını ima ediyorlardı. Daha sonra kelpli hacıların yanına gitti, kendisini tanıttı. Aileme şu mısraları okuyun. Çünkü uzun süredir benim için üzüldüklerini biliyorum. Kendim uzakta olsam da sözlerimi alın ve halkıma götürün. Ben şimdi kutsal evde, Tanrı'nın kutsadığı yerde yaşıyorum. Artık şimdiye dek çektiğiniz üzüntüleri bir kenara bırakın. Beni aratmak için develeri yormayın. Çünkü ben Allah'a şükür bütün silsilesi soylu olan büyük ve iyi bir ailenin yanındayım. Hacılar bu haberle yurtlarına döndüklerinde Harise hemen kardeşi Ka'apla birlikte Mekke'ye doğru yola çıktı. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gidip ondan oğlu Zeyd'i istediği fiyata kendisine satmasını istedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. ''Bırakın kendisi seçsin. Eğer sizi seçerse hiçbir ücret istemeden onu size veririm. Eğer beni seçerse ben beni seçen birinin üstünde karar verici değilim.'' Daha sonra Zeyd'i yanlarına çağırdı ve bu iki adamı tanıyıp tanımadığını sordu. Zeyd, ''Bu amcam, bu da babamdır.'' dedi. ''Beni tanıyorsun'' dedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. ''Ve benim sana gösterdiğim dostluğu da biliyorsun. O halde benimle onlar arasında bir seçim yap.'' Zeyd zaten seçimini yapmıştı. ''Hemen şöyle'' dedi. ''Senin üstüne başka adam seçecek değilim. Sen bana annem ve babam gibisin.'' ''Ey Zeyd, köleliği özgürlüğe, babana, amcana ve ailene tercih mi ediyorsun?'' diye hayretle sordular. Zeyd, ''Evet öyle.'' ''Çünkü ben bu adamda öyle şeyler gördüm ki kimseyi ona tercih edemem.'' dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha sonraki konuşmaları kısa keserek onları Kabe'ye davet etti. Hicr de ayakta durarak yüksek sesle şunları söyledi. ''Ey burada bulunanlar! Şahit olun ki Zeyd benim oğlumdur. Ben onun, o da benim varisimdir.'' Amca ve baba isteklerini yerine getiremeden ülkelerine dönmek zorunda kaldılar.'' Fakat kabilelerine anlatmaları gereken hikaye, bu evlat edinmeye sebep olan karşılıklı sevgi, utanç verici bir şey değildi. Zeyd'in özgürlüğe kavuştuğunu ve daha sonraki yıllarda kardeşleri ve akrabalarına da faydalı olabilecek yüksek bir şerefe ulaştığını gördükten sonra müteselli oldular ve yollarına üzüntüsüz devam ettiler. O günden sonra bu yeni Haşimi Mekke'de Zeyd İbn Muhammed diye anılmaya başladı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle Hatice'nin evlerine en sık gelen ziyaretçilerden biri de Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin kendinden bile küçük olan en küçük halası aynı zamanda Hatice'nin yengesi idi. Beraberinde ağabeyinin ölümünden sonra Zübeyir adını verdiği oğlunu da getirirdi. Bu nedenle Zübeyir Muhammed'in kızlarıyla yani kuzenleriyle küçük yaşlardan beri arkadaşlık ederdi. Safiye ile birlikte Hatice'nin tüm çocuklarının ebesi olan ve kendisini ev halkından sayan sadık hizmetlisi Selma da gelirdi. Yıllar geçtikçe Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin süt annesi Halime de ara sıra onları ziyarete gelmeye başladı. Hatice ona her zaman gereken saygıyı gösterirdi. Bu ziyaretlerden biri Halime'nin sürülerinin uzun süren çok sert bir kuraklık nedeniyle helak olduğu bir zamanı rastladı. Hatice ona kırk koyun ve üstünde tahtıyla birlikte bir deve hediye etti. Hicaz'da bir veba gibi yayılan bu kuraklık aileye yeni bir ferdin katılmasına da neden oldu. Ebu Talip bakabileceğinden fazla çocuğa sahipti ve kuraklık onun belini kırmıştı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu fark etti ve bir şeyler yapması gerektiği kanaatine vardı. Amcalar arasında en zengin olanı Ebu Leheb'ti fakat o aileden uzak dururdu. Belki bunun nedeni kendisinin, annesinin tek çocuğu oluşu ve başka öz kardeşe sahip olmayışıydı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başarılı bir tüccar olan ve beraber büyüdükleri için kendisine çok yakın olan amcası Abbas'tan yardım istemeyi tercih etti. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme en yakın olanlardan biri de onu her zaman evinde hoş karşılayan ve çok seven Abbas'ın karısı Ümül Fadıl'dı. Onlara gitti ve iki ailenin Ebu Talib'in durumu düzelene dek onun oğullarından ikisinin bakımını üstlenmesini teklif etti. Hemen karar verdiler ve birlikte Ebu Talibe gittiler. Onların tekliflerine karşı Ebu Talip, ''İstediğinizi yapın, fakat akille Talib'i bana bırakın.'' dedi. Cafer artık 15 yaşındaydı ve ailenin en küçüğü de değildi. Annesi Fatıma, ondan 10 yaş küçük bir erkek çocuğu daha dünyaya getirmişti. Adını Ali koymuşlardı. Abbas, Cafer'in bakımını üstlenebileceğini söyledi. Bunun üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Ali'yi aldı. Bu sıralarda Hatice, Abdullah adında bir erkek çocuğu daha dünyaya getirmişti. Fakat Abdullah, Kasım'dan daha az bir zaman yaşadı. Bir anlamda Ali onun yerini almıştı. Rukiye ve Ümmü gülsümle hemen hemen aynı yaşta, Zeynep'ten küçük ve Fatıma'dan biraz büyük olan Ali, bu dört kuzeniyle kardeş gibi büyüdü. Bu beş kişi ve Zeyd, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Hatice ailesinin özünü oluşturuyordu. Fakat bunlardan başka onlara çok bağlı olan ve burada kronolojik olarak ele alınan tarihte küçük veya büyük roller oynayan birçok akrabalar da vardı. O sırada hayatta olmayan en büyük amcası Haris, geride birçok erkek çocuk bırakmıştı. Bunlardan biri Ebu Süfyan, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin süt kardeşiydi. Çünkü ondan birkaç yıl sonra o da Beni Saat'ta Halime tarafından emzirilmişti. Çoğu kişi Ebu Sufyan'ın aile benzerliği bakımından Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme çok yakın olduğunu söylerdi. İkisinin ortak özelliklerinden biri de güzel konuşma sanatıydı. Fakat Ebu Sufyan yetenekli bir şairdi. Belki de amcaları Zübeyir ve Ebu Talip'ten daha yetenekliydi. Oysa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Arapça grameri ve güzel konuşmada rakipsiz olmasına rağmen bir tek şiir bile yazmamıştı. Hemen hemen kendi yaşında olan Ebu Sufyan onun için hem arkadaş hem de bir dosttu. Kanla bağlı akrabalarından nispeten daha yakın olanlar babasının öz kardeşleri yani Abdülmuttalib'in beş kızının çocuklarıydı. Bu kuzenlerinin en büyükleri, kuzeydeki Esed kabilesinden Cahşadında bir adamla evlenen halası Ümeyme'nin çocuklarıydı. Cahş'ın Mekke'de bir evi vardı. Kendi kabilesinden başka bir kabileyle beraber yaşayan birinin, o kabilenin bir üyesiyle karşılıklı anlaşma yapması sonucunda, o kişiyi haklarını ve görevlerini yerine getirecek bir temsilci olarak tayin etmesi de mümkündü. Abdüşemz, soyunun Ümeyye kolundan gelen kabilenin başkanı olan Harp, Cahş'ın müttefiki olmuştu. Bu nedenle Umeyme'nin caşla evlenmesi aynen onun bir şemsiyle evlenmesi gibiydi. Umeyme'nin abeyinden sonra Abdullah adını verdiği en büyük oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden hemen hemen 12 yaş küçüktü. Ve bu iki kuzen birbirlerini çok severdi. Umeyme'nin abeyinden epey küçük olan ve güzelliğiyle dikkat çeken kızı Zeynep de bu sevgi bağının içindeydi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ikisini de çocukluklarından beri çok severdi. Halası Berre'nin oğlu Ebu Seleme'ye de özel bir sevgi beslerdi. El emini çevrileyen bu sevgi ve cazibe sadece ailesiyle sınırlı değildi. Hatice ile birlikte bu sevgi çemberinin merkezinde bütün akrabalarını içeren bir daire içindeki tüm insanlara sevgi besliyorlardı. Hatice'nin akrabaları da bu çemberin içindeydi. Ona en yakın olanlardan biri, Oğlu Ebul As'la onları sık sık ziyaret eden kardeşi Hale'ydi. Hatice yeğenini sanki kendi oğluymuş gibi seviyordu. Bu nedenle Hale kardeşinden oğlu için bir eş bulmasını istedi. Hatice sık sık onların her durumda yardım istemelerini tembih ederdi. Hatice kocasına bu konuyu açtığında, o kızları Zeynep'in evlenecek yaşa geldiğinde Ebul As'a uygun bir eş olabileceği önerisini getirdi. Zamanı geldiğinde Zeynep'i kuzeniyle evlendirdiler. Politik olarak bir arada anılan, Haşim ve Muttalip soylarının zayıflayan politik etkisini tekrar güçlendirmek için duyulan ümitler, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde yoğunlaşmıştı. Soy ayrımı olmaksızın tüm Kureyş, onu Arabistan'da kabilelerinin şerefini ve gücünü devam ettirebilecek, neslinin en yetenekli şahsı olarak görüyordu. El Emine yapılan övgüler, Herkesin dilindeydi. Belki de bu nedenle Ebu Leheb yeğenine gelmiş ve kızları Rukiye ve Ümmü Gülsüm'ü kendi oğulları Utbe ve Uteybe'ye nişanlamak istediğini söylemişti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu iki kuzenini iyi kimseler olarak tanıdığı için teklifi uygun bulmuş ve nişanlar yapılmıştı. İşte bu sıralarda Ümmü Eymen'i yine aile fertleri arasında görüyoruz. Kaynaklar onun bir dul olarak döndüğünü veya kocasının onu boşadığını belirtmiyorlar. Sebep her neyse, Ümmü Eymen yerinin orası olduğunu biliyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çoğu kez ona anne diye hitap eder ve başkalarına o bana ailemden kalan tek fert.